Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, iklim krizi nedeniyle günümüzde tropikal enlemlerle sınırlı olan sivrisinek türünün özellikle Avrupa'daki yeni ılıman bölgelere yayılması bekleniyor. Bu hastalıklar arasında Dankunması, chikungunya ateşi ve Zika virüsü de yer alıyor ve bu hastalıklara karşı Avrupa özellikle kırılgan olarak değerlendiriliyor. Yeni bir araştırmaya göre sera gazı emisyonları artmaya devam ederse 2080 yılı itibariyle 400 milyonu Avrupa'da bulunan yaklaşık 1 milyar insanın bu türler yoluyla bulaşan viral hastalıklara maruz kalacağı belirtiliyor. Avrupalı kurumlardan oluşan bir konsorsiyum Mosquito Alert isimli akıllı telefon uygulamasını kamuoyuna tanıttı. Uygulama vatandaşların bölgelerindeki sivrisineklerin fotoğraflarını çekmesine ve böylece bilim insanlarıyla kamu yetkililerinin tehlike arz edebilecek türlerin varlığını izlemelerine imkan sağlıyor. Uygulama son 5 yıldır İspanya'da başarıyla kullanılıyor ve şimdi de aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 17 Avrupa ülkesinde kullanıma sunuluyor. Türkiye'den projeye emek veren Hacettepe Üniversitesi'nden Profesör Filiz Günay, İstiracı sivrisinek türlerinden kaplan sivrisineği yani Aedes albopictus son 50 yıldır Avrupa'ya insan eliyle taşındı. Yıllar içinde ılıman Akdeniz ülkelerinde yayılmayı sürdürdü. Türkiye'de ilk kez 2011'de tespit edilen bu tür benzer yollarla ülkemize taşınan Sarı Humma sivrisineği yani Aedes aegypti ile birlikte 2015 yılında Doğu Karadeniz bölgesinden başlayarak kıyı boyunca yayıldı. Söz konusu türlerin iklim değişikliği nedeniyle daha da geniş alanlara yayılması riski varsa da bu türlerin bir ülkeden diğerine geçişinde en önemli parametre ithalat-ihracat, malzeme transferi yoluyla yumurtaların taşınması. Böylelikle küreselleşmenin ve seyahatin artışıyla bağlantılı olarak çağımızın sorunu olan İstilacı türlere bir kaçı daha eklendi. Moskito Alert yardımıyla bu sivrisineklerin çevremizde nerelerde ürediğini öğrenmek, bu alanları yok etmek, bu konuda farkındalık yaratmak en önemli adımlardan biri olacak diye konuştu Profesör Doktor Filiz Güney. Doğa'yı ve çevreyi koruma Derneği ekibi kendilerine gelen bir ihbar sonucu. Uludağ, Baraklı ve Koca Yayla'da incelemede bulundu. Doğa Doğader Genel Sekreteri Sedat Güler, göletin turizm nedeniyle kuruduğunu söyledi. 2017 yılında Koca Yayla'da, Baraklı göletinin 5 kilometre mesafesinde 10 bin ağacın kesilmesine yol açan gölet inşaatına Doğa Der ve Bursa bu dava açmıştı. Projeyi planlayanların mahkemenin verdiği yürütmeyi durdurma kararını hiçe saydıklarını ve imar planında değişiklik yaparak açılan, davayı geçersiz kıldıklarını hatırlattı Doğa Değer Başkanı Sedat Güler. Yeşil Gazete'den Elif Ünal'ın haberine göre bir tarım zehri şirketine ait özellikle yabani otların öldürülmesi için kullanılan bazı tarım zehirlerinin kullanımı Türkiye'de yasaklanıyor. Türkiye'de de özellikle internet üzerinden çokça sıtılan bu maddelerin yasaklanması için Avukat seni Özay Tarım ve Orman Bakanlığına çevreye ve insan sağlığına zararlı kanserojen glifosat maddesini içeren bu ürünlerin toplatılması, kullanımının, yasaklanması, ruhsatının iptal edilmesi için başvurmuştu. Bakanlık talebi kabul etmedi. Bunun üzerine dava açıldı. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi, Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Tımop Ziraat Mühendisleri Odası ve Türk Onkoloji Derneği'nden alınan görüş yazıları neticesinde mahkemeye ne de edersiniz. İlacın toplatılmasına, Kullanımının yasaklanmasına ve ruhsatının iptaline hükmetti. Müthiş bir haber bu. Glifosat maddesinin Türkiye'de yasaklanması kamu, halk sağlığı, doğa sağlığı açısından çok önemli bir haber. Leeds Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen araştırma 2050 yılında yeterli yaşam standartlarının yani barınma, hareketlilik, gıda ve hijyen gibi Tüm temel insan ihtiyaçlarının karşılanması ve aynı zamanda modern yüksek kaliteli sağlık, eğitim, bilgi teknolojisine erişim sağlanması için gereken bütün enerji kaynağını tahmin etti. Ne çıktı dersiniz? Global Environmental Change dergisinde yayınlanan bu bulgulara göre bugünün küresel enerjisinin %40'ından daha azı karşılığında 2050 itibariyle 10 milyarlık küresel nüfusun tamamına yetecek yaşam standartları sağlanabiliyor. Bu küresel enerji tüketimi seviyesi nüfusun sadece 3 milyar olduğu 1960'lardaki ile aşağı yukarı aynı. Yani bulgular sadece yeterli bir yaşam sağlamak için gerekli. Enerjinin tamamen temiz kaynaklarla karşılanabileceğini göstermekle kalmıyor. Aynı zamanda küresel tüketimi sürdürülebilir seviyelere indirmenin bugünkü modern konforu da sağlayacağını ve hiç de öyle karanlık çağlara dönüş filan falan gibi bir şeyin olmadığını ortaya koyuyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi çok güzel bir adım atmış. Yenilenebilir enerji kaynakları alanında güneş enerjisine geçiyor. Elektrik piyasasında lisanssız elektrik üretim yönetmeliği kapsamında %100 yenilenebilir kaynaklardan karşılayacak Bursa Büyükşehir Belediyesi. Öz tüketimini GES'lerle karşılamaya da başladı. Öncelikle Bursa Büyükşehir Belediyesi yeni binasının çatısıyla açık otoparkına, sonra Merinos, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi çatısıyla açık otoparkına ve Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi çatısına Güneş Enerji Santrali yapılıyor. İlerleyen zamanlarda ise Büyükşehir'le bağlı iştiraklere yönelik yenilenebilir enerji yatırım kapasiteleri de genişletilecek. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.